Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Dünya coğrafya olarak yer küre olarak nasıl dönüyor diye araştırırken üzerinde müminiyle kafiriyle münafıkıyla, müşrikiyle dönüyor diye buluyoruz dünyayı. Dünya kafir içinde dönüyor, mümin içinde dönüyor, hain içinde dönüyor, vefalı içinde dönüyor, kadın içinde dönüyor, erkek içinde dönüyor, ama kimini savuruyor, kimini batırıyor, kimini de uçuruyor. Bu nedenle bizim Müslüman olarak, Kur'an ümmeti olarak dünyaya bakışımızın nasıl olması gerektiği hakkında Rabbimizin kitabından ölçüler edinmemiz lazım. Hem ahiret için yaşadığını söyleyen ümmet olacağız hem de ahiret için yaşarken bütün değerlendirmeleri dünya üzerinden yapacağız. Bu inandırıcı olmaz. Bu sebeple bir mümin olarak biz bize bakan cephesinden dünyayı nasıl gördüğümüzü görmemiz gerektiğini iyice anlamamız lazım. Bunu ahiret için yaşayan bir mümin olarak dünyaya nasıl bakarım sorusu şeklinde de sorabiliriz. Ya da daha orta bir ifadeyle dünya ile ahiret arasında nasıl bir denge kurulmalı? Hangi denge anlayışı ile dünya ahireti ezmez? ahiret mantıklı bir dünya nasıl yaşanabilir böyle de sorabiliriz kardeşlerim bilhassa tasavvuf büyüklerinin hayatlarına bakarak ya da tasavvuf büyüklerine de önder ve örnek olmuş durumda olan bazı sahabilerin hayatlarından kesitler alarak, dünyayı kafirin nasibi, ahireti de müminin nasibi olarak gören anlayış, Müslüman anlayışı değildir. Örnek alındığı söylenen mesele Ebu Zer Allahu anh gibi sahabiler veya tek tek isimlerini saymaya vaktimizin yetmeyeceği tasavvuf büyükleri olarak bilinen ve ümmetimizin geçmişinde ağırlıklı ismi bulunan şahsiyetlerin dünyaya tenezzülsüz hayatlarını dünyanın gereksizliği şeklinde anlayan Anlayış yanlıştır. Dünyaya tenezzül etmemekle, dünyayı kafirin payına düşmüş zannetmek, doğru, aynı dengeli, Müslümanca söylenebilecek sözler değildir. Evet, bu İslam büyüklerinin, başta sahab-ı kiramın, Örnek aldığı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Göreceğiz, ne buyuruyor? Bir ağacın altında dinlenmeye niyetlenen bir yolcu. Akşamı varsa sabahı olmaya ihtimali zayıf gören bir mümin. Mantık bu mantıktır. Dünyaya tenezzül etmemek başka şey, Dünyayı müminin nasibi olmayan kafirin payına düşmüş bir nimet zannetmek başka şey. İkisi arasında çok fark var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında bir ağacın altında gölgelenecek gibi kendisini gören anlaşılıyor da, sekiz yıl içerisinde Arap yarım adasını avucunun içine alan peygamber olduğu niye görülmüyor? ne biçim ağaç bu Arap Yarımadası'nın olduğu gibi avucunun içerisine aldı. Onun en yakın dostları olan, en vefalı, onu en iyi anlayan ve daha iyi kimsenin anlaması mümkün olmayan Ebu Bekir'i ve Ömer'i radıyallahu anhuma, Asya kıtasının tamamını avucunun içine aldı. Hani sadece bir ağacın altında gölgelenecek bir durumdu. Demek ki söz konusu olan bir ağacın altında gölgelenmek, hakikaten güneşte gölgelenecek yer bulamadın da bir ağacın altına gittin orada gölgelenmek, bu değil demek ki asas gaye, tenezzül etmemek başka şey benim nasibim yok bunda demek başka bir şey bu sebeple biz dünyanın nasıl döndüğünü anlamak için ciddi bir gayretimiz varsa önce bu dünya kimin nasibi bunu konuşmamız lazım eğer bu dünyada kelime-i tevhid erbabı olarak la ilahe illallah diyenler olarak bizim nasibimiz yoksa ulan kim için dönerse dönsün zaten bana ne ne döndüğüyle uğraşırım ne durduğuyla uğraşırım ne de depremiyle uğraşırım eğer Rabbim sen tutma necistir bu pistir dediyse e, tamam pistir zaten yani pislikten temizden gitsin denir madem pistir necistir neden bu kainatın en değerli müminleri olan ashab-ı kiramın onlarcası şu kadar metrekare toprağını elde etmek için şehit olup gittiler? Uhud niye yapıldı o zaman? Üzerinde Allah'ın evi denen Kabe bulunan, kainatın efendisinin mübarek cesedi bulunan dünya asla değersiz değildir. Kabe'miz dünya topraklarındadır. Cennet güzergahı dünyadandır. O yüzden karşımıza filanca sahabiyi, filanca e, tasavvuf erbabını, filanca alimi, filanca mütefekkiri karşımıza çıkarıp, işte aç gezmiş, elbisesi yokmuş gibi örneklerle Bizim duygularımızı yanlış yönlendirenler, Allah'ın şeriatını ve Kur'an'ı eksik anlıyorlar. Rabbimiz dünyaya tapınmayı yasaklıyor. Dünyanın insanın ana gayesi olmasını yasaklıyor. Dünyayı peşinden gidilecek değil, köpek gibi başına ip bağlayıp, peşinden sürüklenecek, yani senin peşinden sürüklenecek bir şey olarak yarattığını söylüyor. Ya mümin dünyaya bir kement atar, onunla dünyayı peşinden çeker Halid bin Velid gibi, radıyallahu anh, ya da dünya şeytanın piyangolarından biriyle mümine bir kement atar, mümini köpek gibi peşinden sürükler, Allah'ın yasak ettiği, ashab-ı kiram başta olmak üzere, Büyük e, mutasavvufların dünyaya zühd nazarıyla bakanların e, anladığı asıl hakikat budur. Yoksa dünyayı kafire bırakanlar üzerinde Allah'ın beyti olan Kabe'nin bulunduğu toprakları Kabe düşmanlarına teslim etmek suçundan kıyamet günü Allah'ın huzuruna çıkarlar. Buradan anlaşılıyor ki bizim mümin olarak kıbleyi belirleyip bu tarafadır kıble diye nasıl namazı tam kıbleye müvacih olarak kılıyoruz. Az sağa döndüğümüzde veya sola döndüğümüzde böyle olur mu ya dengede dursana diyoruz. Böyle olması lazım namazın. Müslümanlığımız da yüzde yüz dünya ve ahiret dengesi üzerine kurulduğu zaman Müslümanlık yaşanabilir. Yani ahireti kazanmak için dünyayı satmak da söz konusu değil, sermayeyi yakıp ticaret yapmaya benzer o zaman. Dünya müminin sermayesidir. Buradaki nefesler üzerinden cennet kazanılacak veya kazanılamayacak, ahiretimizin ana sermayesi dünyadır. Bu nedenle çocuklarımızın eğitiminde, vakıflarımız, derneklerimizin faaliyetinde, Bizim aile olarak Müslüman anlayışı, düzeni kurmamızda belki de abdest gibi, belki de namaz gibi ve diğer Allah'ın emirleri ve yasakları gibi pek çok konuda bir Müslümanın dünya-ahiret dengesi oluşturup oluşturulmadığına bakılması gerekiyor bu dünya dengesi dediğimiz, dünya ahiret dengesi dediğimiz şey oluşturulmadığı zaman, kıbleyi bir o tarafa bir bu tarafa kaydırarak namazı ifsad ettiği gibi mümin, aynı şekilde de bu dünya hayatını aslında cennetin sermayesi olarak kullanmak mümkünken, tam aksine cennetini harap ettiği, ahiret zararına dönüştürdüğü bir duruma düşmüş olabilir. Bunun için, Kur'an-ı Kerim'den inşallah biraz sonra okuyacağımız ayetlerde göreceğiz ki bize bırakın dünyayı kafirlere gidin cennete diyen bir ayet yoktur ortada. Bırakın kafirlere dünyayı dendiği zaman cennete gidecek bir salon da bulamazsın sen. Dünya bir istasyondur. Bu istasyondan cennete gidilecek İstasyon e istasyon düşmanın elinde sen nereye binip gideceksin? Şurada müminlerin, bütün dünya müminlerin anlaması gereken şey, tıpkı bir ilaç gibi, bir çay kaşığı alınması gerekirken, kepçeyle yutunca insanı zehirleyip, ölümüne sebep olduğu gibi bir ilaç, dünyada esasen Allah'ın şeriatının, Kur'an'ın koyduğu ölçülere göre değerlendirilip, ahirete güzergah olarak kullanılması gerekirken mümin dünyayı kepçe kepçe yuttuğundan dolayı helak olur yoksa dünya helak edici bir yer değildir esasen dünyayı zemmeden ve dünyayı gözümüzde hakir gösteren ayetler var onları da okuyacağız ama dünya bizim köprümüzdür ondaki nasibimizi unutmamamızı emreden ayette var bunların hepsinin dengesi nasıl kuruluyor e bir insan mesela çocuğunu çok seviyor o kadar seviyor ki çocuğu uyutmuyor sevmesinden dolayı yani çocuk uyursa sevemem onu diye uyutmuyor çocuğu e çocuğu öldürüyorsun böylece hasta ediyorsun çocuğu dünya sevkisinde istifade edilmesinde ölçülü olunması gerekiyor Burada tekrar cümlelerimin başına dönüyorum çünkü bunlar önemli ölçüler. Bilhassa da savuf kitaplarını, mesela ihya ululumüddini e, okumak isteyenler ki en güzel yeri gelmişken tespit edelim, en dengeli, en güzel e, okunması gereken kitap ihya ululumüddindir. İmam Gazali, rahmetullahi Aleyh, biraz sonra ondan da nakil yapacağız inşallah. Bu ümmetin e, çok Değerli dünya ve ahiret dengesini kurmuş Allah dostu kul, mümin kullarından birisi Önder alimlerden birisidir rahmetullahi aleyh ee, Bu e, böyle bir dengeli bir kitaptan okunmadığı zaman Sanki dünyada aldığın her nefes başının belası Yediğin içtiğin zehir olacak Böyle bir şey yok canım Bu bakış tarzını Mubalaadan dolayı böyle Baktılar diye düşünebiliriz Her halükarda biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi Bakıyoruz ki kendisini nasıl ilan ediyor Ben Bir ağacın altında Dinlenip sonra yoluna devam edecek olan Bir yolcu gibiyim bu dünyada diyor Halimallah öyle oldu zaten Öyle yaşadı Ashabı öyle yaşadılar Ebu Zer Radıyallahu anha gelince Mesela Ebu Zer çok öne çıkarılan hiç dünyaya tenezzül etmeyen, işte tek başına yaşayan bir sahabidir. Ebu Zer'in bu özelliklerini gündeme aldığımızda, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sağlığında da Ebu Zer öyleydi. Ondan sonra da öyle oldu. Ama Übey ibn Kur'an okuyun. Ali'den fıkıh öğrenin dediği gibi Ebu Zer'e bakın Müslüman olun demedi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü Ebu Zer radıyallahu anh kendine ait bir tipti. Yanlış yolda değildi. Taklit edilebilir bir yolda da değildi ama. Cihatta filanca sahabi örnek gösteriyor. Kur'an okumakta filanca sahabi örnek gösteriyor. Ben peygamber olmasam Ömer olurdu diyor. E sizin en hayalınız Osman'dır diyor. E var mı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ya Ebu Zer gibi olursunuz ya da Müslümanlığı kaybedersiniz diye bir uyarısı da yok ama bu Ebu Zer'in değerinin radıyallahu anh düştüğünü göstermiyor kendi çapında Ebu Zer Huzeyfe radıyallahu anhuma kendi çapında en mükemmel sahabiler, müminler ama İslam taklit edilebilir kopyalanabilir Diğer nesillere uygulanabilir örnekler üzerinden yaşanır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bile bazı hususiyetleri ona mahsus tutulmuştur. Ümmetin peygamberi olduğu halde bazı meziyetler ona aittir. Neden? E gelecek çağlardaki nesillerin Tıpkı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gibi her meziyette onu taklit etmeleri ne mümkündür ne de olabilir bir şeydir. Bu ümmet dünyada yaşayan ahiret ümmetidir. Hayalet bir ümmet değiliz. Tesadüfen dünyada bulunmuyoruz. Dünyayı Allah'a secde ettirmek için varız bu dünyada biz. Bu da dünyada hayaletler gibi dolaşarak değil, toprağa basarak, suyun vanasının başında durarak ancak gerçekleşebilir. Hiç kimse, ashab-ı kiram başta olmak üzere, dünyaya tenezzülsüzlüğü karakter haline getiren Allah'ın dostlarını örnek gösterip, bu dünya hayatını kafirlere teslim etme hakkına sahip değildir. Müminlerin hükmetmediği Allah'ın Kitabının hüküm olarak icra edilmediği beş metrekare yer bulunduğu sürece dünyada müminler görevini yapmıyorlar demektir. Biz dünyada muakkat olarak bulunan bir ümmet değiliz. Kıyamete kadar ümmeti Muhammed bulunacak bu topraklarda. Şimdiki dağınıklığı ve perişanlığı bakıp kafirlerin hegemonyası altında bizim ümmetimizin ömrü tükenecek diyenler ne bu ümmeti tanıyorlar ne de Allah'ın azametine dair bir şey biliyorlar. Onun için dünyanın nasıl döndüğünü nasıl dönmesi gerektiğini ve bizim bu dönüşte başımızın dönmemesi için ne yapmamız gerektiğini anlarken dünya ve ahiret dengesi diye bir dengenin idrak edilmiş olması Gerekiyor arkadaşlar. Burada, müminin gözüyle ve kafirin gözüyle, iki gözle dünyaya bakılır. Bir mümin göz bakar, o mümin göz Allah'ın Kur'an'ına göre bakıyordur zaten. Bir de kafirin gözüyle bakılır, o da şeytanın gözüyle bakıyordur. Her ikisini de biz, ortak bir mizanda, ortak bir ahenk içerisinde değerlendirerek kendimize olmamız gereken en orijinal bakış tarzını tespit edeceğiz. Etmemiz lazım. Kardeşlerim, burada şüphesiz şöyle bir hakikati önceden teslim etmem lazım. Bilhassa yaşı 20 civarında olanlar yani İnternet dünyada e, gücünü eline geçirdiği yıllardan sonra doğup hayatı tanıyanlar hele hele yaşı 15 civarında olanlar bu anlatacağım şeyleri zihinlerine yerleştirmekte zorlanabilirler. Neden? Çünkü doğdukları dünyada istediğin 10 saniye içinde çindesin istemiyorsan ters tarafa dönüp, Amerika'dasın, her şey avucunun içine sığacak kadar bir cihazda, filan yerde, maç varmış, o senin avucunda, filan yerde savaş varmış, o senin gözünün önünde, dünyayı gerçekten bir köymüş gibi, zannedecek, bir ahenk ortamında, doğdular, büyüdüler. Bunu da, bu, Dünyayı avucun içine sığdıracak teknolojiyi de kafirlerin elinde hep gördüler. Bu nedenle, bu yaşı, yani böyle olmayan günleri görmemiş kuşakların, mevcut durumu başka türlü hayal etmeleri bile mümkün değil. Medyanın, haber ajanslarının, mühendislik işleri yürüten kurumların oluşturduğu insan algısı, toplum algısı, din algısı, hatta dünya ve ahiret algısı aşılamayacak noktaya gelmiştir. Bu sebeple, benim çok net e, ifade etmek için söylediğim bir ölçü olarak kabul edilebilir. Bu ayet değil, hadis değil. Benim anlayışımda Hani şu Kur'an-ı Kerim'in harflerinin bile yasak olduğu, ezanın susturulduğu bir dönem var ya, inönü dönemi diye tarihimize geçen bir dönem var ya. O dönemin nesliyle yani Kur'an yasak, ezan yasak, hocalar ipe götürülmüş, iskili, bir rahmetullahı aleyh, Rabbine şehit olarak kavuşmuş büyük ulema hizmet etmek zorunda kalmış vesaire o o korkunç, karanlık, zulmet döneminin e, nesliyle Bugünkü dünyayı avucunun içinde zannedecek kadar teknolojiyle iç içe doğmuş büyümüş neslin hangisi daha zor imtihandadır acaba? Çünkü şimdi o bahsettiğimiz cihaz aynı zamanda Kur'an'ı da getiriyor. Kabe'den canlı ezan namaz duyuruyor. Hadis kitapları elinde, namaz nasıl kılacağına dair dersler avucunun içinde. Yani okul, Kabe, medrese ne varsa kötülük, iyilik her şey bir cihazın içinde gözünün önünde senin bu ortamın nesli mi daha tehlikeli camilerin ahır yapılmaya çalışıldığı Kur'an okuyanların ipe götürüldüğü zamanın nesli mi daha şanslı veya şanssız diye sorulduğunda emin olunuz ben Allah'ın mülkünde kim şanslı kim şanssız belli değil Allah adaletle zaten hükmediyor ama zahiri sebepler tartıldığında bu neslin din açısından, daha zor imtihan atlattığını düşünüyorum. Çünkü, o gün ortada, jandarma geldi, hocayı götürdü diye bir haber vardı. Şimdi hadisi şerif tecelli etti. İnsanlar akşam evlerine Müslüman geliyorlar, sabahleyin kafir çıkıyorlar. Sabaha kadar, bin kere kafir olmasını gerektirecek fitne, fesat dedikodu aklına geliyor. Cep telefonundan bir dalga geliyor, televizyondan başka bir dalga geliyor, komşudan başka bir şey geliyor. Şimdi imanını korumak, sabaha kadar mümin olarak çıkmak, akşama kadar mümin olarak yaşamak, bundan 80 sene önce inönünün kırbacından, jendermasından elini kurtarıp mümin olarak yaşamaktan çok daha zor. Çünkü jandarmadan kurtardın mı ormanda elif cüzü okuyabiliyordun. Namazını hanımınla oturup namazını kılabiliyordun. Hocamdan size söz ettim. Hafız yapmış çocuklarını. Hafız yaptığı çocuklarını jandarma yakalamasın diye. Perdelerinin yerine tahta kepenk yapmış. Gece ışık yandı. Gece oku okutacak çünkü köyde jandarma yok diye. Gece Işıklar yandığı anlaşılmasın perdeden belli olur nihayet diye işte gazdan bası yanacak tahta çakmış camına önleyebilmiş ama şimdi televizyona tahta çaksan olmaz, telefona tahta çaksan olmaz, internete ne çakacaksın? Şimdiki fitne o zamanki fitneden daha dallı budaklı, Tavus kuşu gibi rengi şimdi. Neresinden tutacağın, neresinden söndüreceğin belli olmayan bir fitne. O sebeple bugünkü nesil bu dünya ahiret dengesini idrak edememesi durumunda yakalayamazsa bu dengeyi ya ahireti eziyor, ahiretini harap ediyor ya da ahireti kazanacağım diye dünyayı kafire teslim ediyor. Ve bugünkü kuşak başka türlüsünün olmayacağını düşünecek kadar fitnenin içine düşmüştür. Biz de diyoruz ki, iki nokta üst üste, hayır, vallahi hayır, billahi hayır. Rabbimiz, Ebubekir Bekir radıyallahu anh başta olmak üzere, ashab-ı kiram nesline hangi fırsatları, hangi zorlukları verdiyse, imkan ve zorluk olarak, imtihan açısından, ne verdiyse, bugün dahil, kıyamete kadar gelecek bütün kuşaklara, sunulmuş fırsatlar ve önlerine çıkarılmış barikatlar ağırlık itibariyle aynıdır. Rengarenk olabilir. Hiçbir kuşak bizim durumumuz çok kötüydü diyemeyecek kıyamet günü. Allah'ın adaleti gereği bütün kuşaklar Ebu Bekirli aynı imtihana sahiptirler. Ebu Bekir'lik seviyesinde Müslüman olmak için Dört nal koşmak zorundadır bütün nesiller. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi deliler gibi sevdiği halde, Kur'an'ın o sevgiye şahit olduğu halde, o mübarek naaşı orada bırakıp önce Resulullah'ın devletini ayakta tutalım diyen anlayış, dünya ve ahiret dengesini kuran anlayıştı işte. Ölen Resulullahıma canım kurban ben de onunla girdim bir mazara demek de kuru ahiret sevdasıydı. Cennette seninle buluşurum ya Resulallah. Önce mirasın olan devleti, kurduğun İslam devletini, şeriatını ayakta tutayım diyen anlayış, sonra da Resulullah'ın devletini dipdiri ayakta tuttuktan sonra da gözyaşları içerisinde oturup onun mübarek vücudunun cenazesini kılan anlayış, dünya ve ahiret dengesi kurmuş anlayıştır. Ebu Bekirlik budur. Allah ondan razı olsun. Ebu Bekir'e filan silsileyle ulaşıp sabaha kadar ağlamak bir yöntem olsaydı, o yerlerin göklerin hüzne boğulduğu cenazenin üzerine Ebu Bekir oturup ağlamaya vakit bulurdu. Ne yaptı ama kaldırdı kefeni mübarek yüzünden. Tıbte hayyen ve meyyiten ya Resulallah dedi. Senin dirin de güzeldi, önün de güzel dedi. Onu teslim ettiler Ali'ye. Gelin şimdi Resulullah'ın devletine sahip çıkalım dediler. Dünya ve ahiret dengesiyle bunu kastetti. Kur'an onları böyle terbiye etti. Hiçbir kuşun tek kanadı uçmaya yaramıyor. Bunun için kardeşlerim dünyanın nasıl döndüğünü ve bizim başımızı döndürüp döndürmeyeceğini anlamamız için şu dünya ve ahiret dengesini kurmamız lazım. Burada belli kurallardan söz edeceğim arkadaşlar. Kafirler nasıl bakıyor? Müminler nasıl bakmalıdırlar? Burada birinci bilmemiz gereken husus neden dolayı birinci bilmemiz gereken husus? Çünkü biz ne konuşursak konuşalım dünya ve ahiretle ilgili hemen şeytan kafamıza ya sen bunu konuşuyorsun ama Avrupa'daki filanca filanca filanca şu kadar keyif içerisinde. Şimdi bu hocanın konuştuğu sesi yansıtan e, mikrofonundan kamerasına kadar her şeyde gavur kafası ama. Ya Müslümanlar ezanı yükseltmek için ellerini kulağına tıkayıp böyle yapıyorlarmış ki ses gitsin diye. Ama kafir ne yaptı? Bak küçücük bir cihazla ses duyuruyor. Şeytanın da yatırımı var. Ben burada dünya ve ahiret dengesi kurulmalıdır derken, şeytan da bu dengeyi aşağıya doğru çekip bir tarafı çökertmeye çalışıyor. Ya bunu, ya bu acı nereden anlatıyor ya? Dünyadan haberi yok. Bu nereden geldi ya? Bu başımıza kömür kafalı adam diye belki diyecek. Yahut da, ee, bu adamla hepten bizi dünya perest yapacak diye itiraz ettirecek aklınca. Ben, şu kainatta, Allahu Ekber, La İlahe illallah, Muhammedur Resulullah diyenlerin en değerlisi olan Ebubekir'in Bekir'in, canından çok sevdiğine, Allah'ın şahit olduğu, Peygamberin şahit olduğu Peygamberinin, cesedini bırakıp, önce devletini kuralım, devletini koruyalım diyen, dengesini anlatmaya çalışıyorum. Bu dengeyi sağlayamayan müminler, ya içine kapanıp kendi kendilerine çürür giderler, ya da dışarı açılırlar, gaz olur giderler. Havada gaz olur giderler sonunda. Şeytan ne derse desin, biz Rabbimizin ile yola çıktık. Elhamdülillah, kıyamete kadar, Rabbimizin kitabı bize yeter. Yetti, yetiyor da zaten. O sebeple, birinci ilkemiz şu olacak, gözümüz şaşmaması için, kardeşlerim, kafirler, Allah'tan sadece dünya isterler. Allah'ın kanunu da isteyene istediğini vermektir. Kur'an'ımız bunu bize perçinleyerek anlatıyor. Allah verendir. Mümin, رَبَّنَا عَاتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ diyor Dünyada da güzellik var, ahirette de güzellik var diyor mümin. Dolayısıyla mümin çift istiyor. Kafir ise, ahiret istemeyen insandır. Dolayısıyla, avansını ay başında isteyen birisinin eline bir kasa dolusu para geçer. Ama avansını değil maaşını isteyen biri de ay sonunu beklediği için zorluk çekiyor gibi görülür. Kafir avans alandır. İnsan olarak bu dünyada her şeyimi alayım ahirete bir şey kalmasın diyendir. Diyor Kur'an. Şimdi göreceğiz inşallah. Müminin dünyada çektiği fakr-ı zaruret, sıkıntılar, Zorluklar avans almaya yanaşmadığı içindir. Kafirin ise böyle bir avans almamak gibi ona göre bir lüksü olmayacağı için her şeyi burada eline geçirmeyi düşündüğü için bolluk içinde yaşar. Dünya adeta onundur gibi düşünülür. Şimdi bu hakikati Rabbimizin kitabından görelim. Bakara suresinin 200. ayeti arkadaşlar. Mevcut dünya coğrafyası üzerinde hani ulan şu müminlere bak bir de şu kafirlere bak diye güya bizi objektif düşünmeye sevk eden şöyle laflar var ya yani adamlara bak bir de bize bak der gibi bakıyorum şimdi ben adamlara bakıyorum burada. Ama Rabbimin gözlüğüyle bakıyorum. Onun gözüme taktığı gözlükle bakıyorum ben. Bakara suresinin 200. ayet. Arkadaşlar ayetin öncesi var. Ee, devamı ayetin sonundan alıyorum böyle vakti <gülüyor> iktisatlı kullanmak için. Femen alnası, men yikulu, Rabbana atina fi dunya, gmaleu fi alahte min kalaq. Femen alnası, men yikulu. İnsanlardan bazıları derler ki, رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا Bize dünyada ver. وَمَا Ve لَوْ fil الْاَخِرَةِ min خَلَقٍ Onların ahirette bir nasipleri yoktur. Yani çalışması, beklentisi, sadece dünya olanların yok. Madem ahiret istemiyorsunuz, Size dünyada vermeyiz diye bir cevap vermiyor Allah onlara. Siz dünyayı mı istiyorsun? Tamam. Madem istiyorsun dünya senin olsun. diyor Allah Celle Celalühü. Hûd Suresi'nin 15 16. ayetleri arkadaşlar. Bu temel bahsettiğimiz Bakara Suresi'nin 200. ayeti. Sadece bir kelimeyle işaret etti. Nedir bu işareti? İnsanların içinde sadece dünya derdi olanlar var. Bir grup var. Feminenaz. İnsanların içinde bir grup var. Tek dünya istiyorlar. Bu bir alete. Ahiret diye bir dertleri yok. Onların ahirette nasibi yok dedi Allah. 200. ayette iki gerçek var. Birincisi insanların içinden bir grup sadece dünya istiyorlar. Bu birinci gerçek. Bunu bilmemizi istiyor Allah. Kur'an ne kitabıdır? İrşad kitabıdır. Bizi irşad ediyorlar. Böyle bir grup var bu dünyada. Sadece dünya istiyorlar. İkinci gerçek ne? Onların ahiretten nasipleri yok. Çünkü kendileri zaten, Yön olarak sadece dünyayı yön çizmişler kendilerine. Bu birinci, Bakara suresinin 200. ayetinden alıntı. Hüd suresinin 15 ve 16. ayetinde, bu hakikati açıyor şimdi Allahu Teala. Bunu açıyor. Neyi açıyor? İnsanlardan bir grup, sadece dünya, Emeliyle yaşarlar. Onların ahirette payı bitmiştir. Sonra Hüd suresinin 15-16. ayetinde Şimdi dosyayı açıyor Allahü Teala. Dosyanın adı ne? Sadece dünyayı isteyenler dosyası. Derdi dünya olanlar dosyası. Mümin ise nedir? Onu sonra göreceğiz. Müminin öyle bir tek dünya diye derdi yok. Mümin ahireti kazanacağım diye dünyayı kafire bırakmaz, dünyanın ciciliğine aldanıp ahiretin harap etmez insandır. Çünkü mümin, beş defa Rabbine dönüyor her gün, her iki rekatta bir, yahut da her dört rekatta bir selam vermeden önce Rabbana atina fi dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve kina diyor. Mümin, büyük adamdır. Projesinde Dünya da vardır, ahiret de vardır. Kafir, küçük adamdır. Dünyadan başka bir şey aklı almaz. Uzmanlık alanı dünya olduğu için de müminden iyi anlar dünyadan. Çünkü mümin, çok dalda uğraştığı için, ahiretle de ilgilendiği için, dünya ile de ilgilendiği için, uzmanlıkta kafir gibi olamaz hiçbir zaman. يَعْلَمُونَ زَاهِرًا مِنَ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا onlar dünya hayatının dış yüzeyini iyi bilirler Allah buyuruyor. Neden? Uzmanlık alanları dünya çünkü. Özellikle bu alanla ilgileniyorlar. Başka bir işten anlamıyor ki. Şimdi Hüd suresinin 15. ve 16. ayetini okuyacağız. Ama ayetleri okumadan önce kardeşler. O ayeti kavramamıza yardım edecek bir zihin ortamı oluşturmaya çalışıyorum. Aksi takdirde ayetler öyle. Gelip geçer zihnimizden. Halbuki bu ayetler bizim var ya, trafik devalarımız gibi. Ahirete giderken şeytanın bizi psikolojik olarak ve bedensel olarak çökertmemesi için, ruh halimizi, ibadet lezzetimizi öldürmemesi için, şeytanın buna gücü yetmemesi için, Rabbimizin önümüze çıkardığı bu, bizim enerji depolama kaynaklarımız bu ayetler. İnşallah bunları böyle hazmederek, içimize sindirerek, ee, bu çetin yolda Allah'a kavuşuncaya kadar, cennette mola, beni şöyle bir rahatlayıncaya kadar enerji kaynağımız olarak çalıştıracağız bunları inşallah. Şimdi ayet-i dönüyorum. Men kana yuridul hayate'd-dünya ve zinetaha. Nuffi ilehim ma'malahum fiha. Um fiha la اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ اِلَّا الْنَارِ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا ف۪يهَا وَبَاطُلُمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمِ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمِ Yani arkadaşlar, şöyle kabul ediniz lütfen, şimdi beni burada izliyorsunuz ya, e görüyorsunuz hocayım bir zaman sonra, bir daha burada toplanmamış olduk biz, bu görüntüleri siz, arşivden bir yerden buldunuz, aa o gün o dersteydik biz, hakikaten hoca orada bunu anlatmıştı diye, nasıl, yani burada gördüğünüz şey zihniniz canlandırıyor, şu dünyada, mevcut dünya profilini görüyoruz ya biz, şu ayet öyle gösteriyor ona, çünkü Allah, levh-i mahfuzdaki kitabından, yani şu, batısı doğusu, uzayı, teknolojisi, interneti vesairesi henüz adı şanı bile yokken kainatta, Allah'ın yazdığı levh-i mahfuzundaki ayettir bu. Amerika'da, Almanya'da, filan yerde, Afrika'daki filan vatandaşın yaptığı eylemi anlatmıyor Allah. Kafirin haleti ruhiyesini tasvir ediyor bize. Küfür dünyasının, neden güçlü gibi göründüğünü anlatıyor. Hakikati anlatıyor. Bu anlattığı hakikat, bugün bizim Müslüman olarak, gördüğümüz dünyanın da üstünde bir hakikattir. Göremediğimiz şeyleri de Allah bize gösteriyor. Gizli saklı odalardaki, toplantılardaki, kokteyllerdeki, otellerdeki toplantılarında, bizim kulağımıza gelmeyen, ama Allah'ın ne dediklerini bildiği için, bize haber verdiği hakikatleri anlatıyor. Neden, adamlar her şeyi parayla ölçüyorlar, onu anlatıyor Allah. Evet, bu Hud suresinin, 15. 16. ayeti arkadaşlar, belki, e, böyle abdestin farzları gibi, öğrenilmesi gereken bir ayet, ama hangi konuda, bu dünyada niye kafirler, bu kadar egomanyacı, tuttuklarını kapıyorlar, bizim tuttuğumuz elimizde kalıyor gibi görünüyor. Neden? Bu zihnimizde oluşacak denge için, bir tür abdestin farsları gibi bu ayet-i Şimdi ayeti dinleyelim. مَنْ <Sessizlik> كَانَ يُرِيدُ dünya ve وَزِينَتَهِ Guds suresinin 15. ayetini okuyorum. Men kâne kim yurîdül hayâted dünya ve zînetâ. Dünya hayatını istiyorsa ve dünya dekoruna gözünü diktiyse veya Türkçe şöyle diyelim kim dünya hayatı ve zinetini istiyorsa. İstemek ne demek kardeşler? Tercih yapmak demek. Yani kim tercihini dünya hayatı ve dünya zineti olarak yaptıysa. Zinet ne demek kardeşler? İnsanı okşayan şeyler demektir. Bir dünya hayatı var acı tatlı bunu herkes yaşıyor. Bir de dünyanın zinetleri var. Para bir zinettir. Cinsellik bir zinettir. Arazi sahibi olmak bir zinettir. Dünyanın cazibiyeleri. Yolculuk yapmak bir ziynettir. Ev sahibi olmak bir ziynettir. Elbise sahibi olmak bir ziynettir. Çoluk çocuk sahibi olmak bir ziynettir. Dünya, toprakları üzerinde, bir insanı zevklendiren, gıdıklayan her şey bir ziynettir. Elde etmek için insanın, Fırsat kolladığı şey ziynettir. مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاتَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا Kim dünya hayatını ve dünyanın zinetini istiyorsa, bu istiyorsa benim de olsun anlamında değil şüphesiz. Tavrını bu yana koyduysa, kim hayat anlayışı olarak, yaşamanın gayesi olarak böyle bir arzu ortaya koyduysa, ne olur? Ona bu fırsatları veririz. Bu fırsatları ona veririz. Kim diyor arkadaşlar, bu fırsatları ona veririz? Allah Celle Celaluhu. Halbuki, burada ince bir noktaya dikkat edelim. Hassas bir, psikolojik bir, tefekkür konusudur bu arkadaşlar. Allah, sizinle ahirette, cennette buluşmak istiyorum buyurdu. Değil mi? İmana davet budur. Yarattığı kullarından bir grubu, biz dünya istiyoruz diyorlar. Tavırlarını dünyadan yana koyuyorlar. Ben sizi cennete davet ediyorum. Allahu يَدْعُوا اِلٰى دَارِ Ben sizi cennete çağırıyorum, diyen Allah'a karşı. Biz dünya isteriz, dendiğinde bu bir edepsizlik isyan başkaldırı değil mi? Evet ben sizi cennete çağırıyorum diyen Allah'a biz dünyayı istiyoruz diyen bir cüret bir saygısızlık ortaya koymuştur böyle bir insana böyle bir gruba Allah'ın edepsiz muamelesi yapın İsyankar muamelesi yapıp, nasibini dünyadan kesmesi gerekir. Bizim anlayışımıza göre. Ben seni nereye çağırıyorum, sen ne diyorsun ya? Denmesi gerekirken, biz dünyayı istiyoruz. ne yûridül hayat dünyâ ve zînete. Kim dünya hayatını ve dünyanın zinetlerini istiyorsa, nüveffi ileyhim e'mâlehum fîhâ. Ona dünyada istediği şeyleri veririz. Çok enteresan arkadaşlar. Ve ف۪يهَا لَا <يُبْخَسُون> Onlar orada bir engel de görmezler. Onlara çelmel takan da olmaz. وَهُمْ ف۪يهَا <يُبْخَسُون> Şimdi tekrar ayeti düşünelim. Hud suresinin 15. ayeti düşünüyoruz. Allah yaratıyor, Gelin cennete diyor, biz dünyayı isteriz diyor. Defolun terbiyesizler. Allah size ne diyor, siz ne diyorsunuz? Denmesi bizim aklımızca, böyle daha hak etmiş olurlar. Denilecek iken, لُوَفِّ اِلَهِمْ اَعْمَالَهُمْ فِيَا وَهُمْ فَيَا لَا Haydi alın istediğinizi. Demek ki dünyaya doğru kıble edinenler, Dünyayı kendisinin kıblesi haline getirenler Allah'tan bir engel görmedikleri gibi destek görüyorlar. Nufu fi ilehim amalum Dolayısıyla kafirin daha teknolojik, daha güçlü, daha hızlı olması Allah'ın yardımıyla. Ülaike alladine leyselum fi alaakhirati illen nahr. Ama onların ahirette ateşten başka nasipleri yoktur. Çünkü bütün insan olarak alacakları maaşı avans olarak dünyada aldılar. İlla ateşten başka bir hakları hukukları yoktur. Ve habita ma'cunu fiha dünyada yaptıkları her şeyde yok olup gitmiştir. Ve ba'tulun ma'kanu zaten yaptıkları ba'tıl şeylerdi. Şimdi burada. Hucur Suresi'nin bu iki mübarek ayet, 15 ve 16. ayet arkadaşlar. Müfessir olmayı gerektirmiyor. Derin Arapça bilgisi de gerektirmiyor. Ne gerektiriyor? Allah'ı Celle Celaluhu dinlemeye hazır iki kulak istiyor. Daha çok ayetler okuyacağız dünya ve ahiret dengesi kurabilmek için. Ama Bakara suresinin 200. ayeti bize ne demişti? Bazı insanlarda böyle bir hastalık var. Bize dünyayı ver sadece yarabbi derler. Allah da verir. Madem ahiret istemiyorsunuz. Hud suresinde ise, açtı Allah bunu. Tavrını dünyadan yana koyma suçu işliyor bunlar bir defa. Tavırlarını dünyadan yana koyuyorlar. Allah, ebedi olan, cenneti önlerine koyuyor bunlar ebedi olmayan fani olan ve bir tuzak olan dünyadan yana tavır koyuyorlar bu Allah da bunların bu yanlış tercihine ne cevap veriyor ne istiyorsanız alın diyor neden Allah ne isterseniz alın diyor çünkü vermeyi vaat etti Allah Dünyayı ve cenneti isteyene ikisini veriyor. Ben dünyadan istiyorum, cenneti istemiyorum diyene de dünyadan veriyor. Çünkü Allah verendir. Kulların istediklerini yaratandır Allah. Bunun karşılığında ise, yok ettikleri bir ahiretle karşılaşacaklar ama. Onlar, düşünce olarak, gayet kısır, ve tek zaviyeden bakan, kör bir bakışla bakan, düşünceleri olduğu için kaybettiklerini hesap bile edemiyorlar. Mümin, çift pencereden bakıp, çift pencereden görmeye çalışan, gayret eden biri olduğu için, dünyanın bütünü bir mümine verilse, bir secdeye değiştirmez onu. Müminin nazariyesi de bu mümin de böyle bakıyor burada arkadaşlar geldiğimiz nokta şudur Rabbimiz Celle Celaluhu dünyayı bir imtihan yeri olarak yaratmıştır hiçbir kuluna Allah dünyaya bakma bile dememiştir biraz sonra ayetler okuyacağız göreceğiz ki sanki dünyada bir tane kafir kalmaması lazım da biten her buğday bir müminin kursağından geçsin diye Allah yarattı gibi ayetler de var Kur'an'da bizim tarihimizdeki örneklerin bir kısmı yanlış örneklerdir bize abartılarak yanlış sunulmuş örneklerdir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabı bulduklarında bir kuzunun budunu yediler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin evinde Kuzu eti pişti. Hanımları kuzunun filan yerini filan butunu daha çok severdi dediler. Bulduğunda süt içti. Bulduğunda tatlı yedi. Kabağı çok seviyordu. Sallallahu aleyhi ve sellem. Hurmanın iyisini seviyordu. Bulunca iyisini istiyordu. Süt içmek istiyordu. Birileri çıkıp bize iyi Müslümanlık için haftada bir zeytin yiyeceksin. Ekmeği odun gibi olup öyle yiyeceksin. Dediği zaman bir dakika dur. İslam adına mı bunu söylüyorsun? İslam'ın peygamberi böyle değildi. Karnına taş bağlamıştı. Hayber'in fetinden önce taş bağlamıştı bulamadığı için. Hayber'in fetinden sonra ise ziyafetlere oturdu asabıyla. Ondan sonraki ashabı da oturdu. Yani vefatından sonra da oturdu ashab-ı kiram. Sadece böyle bir yemek açısından da değil. İbni Abbas, Kur'an'ın müfessiri, üzerindeki kıyafet etrafındakileri hayran bırakıyordu. Temiz ve şık giyindiler. Elbiseye tapınmadılar ama. Bulunca yediler. Patlayacak kadar yemediler. Bir denge kurdular. Sabaha kadar namaz kılana sen benden değilsin diyen Resulullahımız var bizim sallallahu aleyhi ve sellem. Ne bu kadınlarla evlenip başımızı bela sokuyoruz diyene çek git sen benden değilsin diyen Resulullahımız var bizim. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ama kocasının veya karısının emrine girip ona tapınan bir Müslüman yok bu dünyada. Evliliği bir yere oturtuyor. Yemeği bir yere oturtuyor. Giyinmeyi bir yere oturtuyor. Bir düzeni var bu dünyanın. Bu düzen denge üzerine. Namaz saati, cuma saati. Ticaret yaparsan haram ediyor sana Allah onu. Ezan okundu ne işin var dükkanında diyor. Cuma yıkıldıktan sonra ne diyor? herkes ticaretine diyor? İbn Teymiye'nin enteresan bir e, görüşü var. İktiza usturatı müstakim diye bir kitabı var onun. E, kafirlere benzemenin sakıncalarını anlattığı bir kitaptır. Orada enteresan bir tespiti var. Bidatlere örnek verirken. Diyor ki bazı Müslümanlar demek ki asırlar önce böyle bir düşünce varmış. Ben hulasasını anlatayım. Bazı Müslümanlar Cuma gününü tatil yapmak istiyorlar diyor. Yani haftanın bir günü tatil olsun. Bunu kabul edemeyiz Müslüman olarak biz diyor. Çünkü Allah Kur'an'da Cuma suresinde tam da Cuma suresinde فَيْزَا قُضِيَتِ الصَّلَاتُ فَنْ تَشْرُوا فِي الْاَرْضِ وَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِ buyuruyor. Cuma namazını kıldıktan sonra işinize gücünüze gidin, Allah'ın yazdığı rızkı toplayın buyuruyor. E Kur'an Cuma suresinde gidin ticaret yapın Cuma günü diyor. Müslüman Cuma'yı ibadet niyetiyle tatil yaparsa, Kur'an'a aykırı iş yapmış olur diyor. Bu mantık nereden geliyor? Meselemiz e, bu konu, yani böyle bir bidat konusu değil. Ama iyi düşünüldüğünde, Bizim dinimiz cuma namazının ezan saatinde kapat dükkanı gel, namazdan sonra da git para kazan diyen bir din. Denge bu işte. Tek bir para raftan bakıldığında bile bu denge çok güzel görülüyor. Mesela çok basit bir örnek daha vereyim. Bir ara düğünler bu ülkede 70'li yılların sonuna kadar, hiçbir şekilde çalgısız, düğünsüz, horonsuz olmazdı. Sonra elhamdülillah e, hoca efendilerin gayretleriyle ya böyle rezillik olur mu deyip helal düğün yapalım gayreti oldu. Onun da e, şöyle bir e, olumsuz sonucu çıktı. Düğün demek cenaze gibi hatimler okunun. İşte ayetler aşırılar okunur. Hoca efendiler şehitlik ayetlerini tefsir ederler. Böyle düğünler çıktı piyasaya. Bu da yok Allah'ın şeriatında. Asab-ı yok kardeşim. Osab-ı bu. efendimizin düğünü Kur'an-ı Kerim'de zikrediliyor. Zeynep annemizle yaptığı düğün Kur'an-ı Kerim'de var. Denge illa gerekiyor. Ne şarkı türkü çalgı çulgu yapacağız ne de matem gecesi gibi düğün yapacağız. Müslümanlar Toplansınlar bir yerde. Damadı tebrik etsinler. Espriler şakalar yapsınlar. Kadınlar gelin hanımı tebrik etsinler. Espriler şakalar yapsınlar. Hediyesini veren versin. Selamın aleyküm Bizim Düğün dediğim bu. İlla melanet işlenecek diye bir şey yok. Olmaz mümin olarak kabul edemeyiz. Düğüne gelen herkes boynunu bükecek. Hoca Efendi Uhud'daki şehitleri anlatıyor çünkü çünkü. Ya da işte nasıl kötü bir aile yuvası kuruldu, çocuklar nasıl uyuşturucuya da dandılar, İslam aleminin durumu ne kötü, ya da Suriye'de Irak'taki afetleri anlatacak orada. Böyle de düğün olmaz. Eli boş düğüne de gidilmez. Hediyeleşme sünnet çünkü. Denge diniyiz. İlla bir hediye götüreceğim diye çocuklarımın ayakkabısını alıp, damada hediye olarak da götürmek yok. Elim boş böyle imkanın olduğu halde bir yardım etme imkanın mümkün olduğu halde elim boş gitmek de yok. İslam dünya ile ahireti ibadetle hayatı dengete tutmanın adıdır. Ruhbanlık ise ahiret adına dünyayı kendine zehir etmenin adıdır. İslam, İslam olarak yaşanmalıdır.